Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu ve ve ve aleyhi ve sellem, barıkallahu abdi ve resulü, nebiyina Muhammed ve âli-i ve ashâb-ı ecmaîn. Amma ba'd. Bugün 16 Şubat 2014 Pazar. İbnü'l-Seymine'nin Vasit'e Şerhine Tarihler Derslerimizin 23. dersi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimeullah, Allah azze ve celle'nin şu ayeti-kerimesini zikrediyor. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يأرج فيها وعنده مفاته الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا, أرب ولا رضب ولا يابسين الا في كتاب مبين وما تحمل من انثى ولا تدعو الا بعلمه لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما Allah şöyle dedi Yere giren yerden çıkan gökten inen ve göğe çıkan her şeyi o bilir Sebe 2 Gaybın anahtarları onun yanındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Bir yaprak düşse onu da kesin bilir. Yerin derinliklerindeki bir tohum ve yaş kuru ne varsa hepsi her şeyi açık seçik bildiren kitaptadır. Enam 59 Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi gebe kalamaz. Onun bilgisi olmadan hiçbir gebe doğurmaz. Fatır 11 Böylelikle bilesiniz diye Allah her şeye gücü yetendir ve Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Talak 12. Allame İbn Uthaymin rahimeullah diyor ki: Bu ayetler ilim sıfatını açıklayan aletlerdir, ayetlerdir. Birinci ayet: Ye lemu ma yalcu ma minha ma sema'i ma fiha. Yere giren, yerden çıkan, gökten inen ve göğe çıkan her şeyi o bilir ki Bu ayet yukarıda geçen ilmin kapsamlığı ve kuşatıcılığı konusunu açıklar. Ma ismi mevzuldür. Genelliliği ifade eder. Yağmur yere ekilen tohum, ölüler, kurtlar, karıncalar vesaire gibi yere giren her şeyi bilir. Yani bu Allah Azze ve Celle şey derken, yere gireni, gireni derken bu umumdur. Doğru mu? Yani dolayısıyla yere giren ne varsa onu bilir. Yerden çıkan da ne varsa onu bilir. Yerden ne çıkar? Hayvanlar çıkar değil mi? Yerden ne çıkar? Pınarlar fışkırır, yeri gelir. Yerden ekinler. Ne ekinler çıkar. Umumdur. Giren de umumdur. Yere giren de umumdur. Yerden çıkan da umumdur. Dolayısıyla hepsini kapsar. Evet. Su ve ekin gibi yerden çıkan şeyleri de bilir. Yağmur, melekler, vahiy ve Allah'ın emri gibi gökten inen şeyleri de bilir. İnan nedir? Umum. Hı. Gökten inen ne varsa yağmur iniyor değil mi? Vahiy iniyor, melekler iniyor vesaire. Evet. Salih ameller, melekler, ruhlar ve dua gibi göğe çıkan şeyleri de bilir. Evet, salih amel ona yükselir diyor. Mesela melekler çıkar, değil mi? Mesela nöbetle şey <gülüyor> namazları kontrol eden melekler gibi, ruhlar ona çıkar, değil mi? Ruh öldüğünde göz ona tabi olur, çıkar. Ta Elli yine yüksek mekâma kadar çıkar. Evet, rivayetlerde geldiği üzere. Evet. Bu ayetü yüce Allah ve me fiha dedi ve fiil fi harfi ceri ile teaddi yani geçişli oldu. Halbuki aynı fiil Me'aric suresinde ila harfi ceri ile teaddi etti. Ta'rucu'l melaiketu ruhu ileyhi. Melekler ve ruh ona yükselip çıkarlar. Me'aric 4. Asıl olan ila harfi ceri ile geçişli olmasıdır. O halde ve me ya'rucu fiha ayetinde fi harfi ceri ile teaddi etmesinin sebebi nedir? Cevap Basralı ve Kufeli Nahivciler bu gibi konularda ihtilaf ettiler. Basralı Nahivciler fiil harfe uygun bir manayı ihtiva eder derken Kufeli Nahivciler bilekes harf fiile uygun bir manayı ihtiva eder dediler. Birinci görüşe göre وَنَا يَعْرُجُوا ayeti yedhulu giren anlamını ihtiva eder ve anlam yerin içine giren şeyi bilir haline gelir. Buna göre ayet İki şeye delalet eder. Yükselmeye ve girmeye. Evet, yani bunları anlatmıyoruz. Hı -hı. Çok önemli değil. Devam ediyorum. İkinci görüşe göre biz deriz ki fi burada ilah manasındadır. Bu harfler arasında dönüşüm cinsinden bir şey olur. Yani tadımın diye bir kayda var. Tefsir usulünde. Bu çok uzun mesele. Hiç bunlara girmiyoruz. evet. Fakat bu görüşe göre ayette yeni bir mana bulamazsın. İla lafzı ile fi lafzının farklılığından başka bir şey yoktur. Bu sebeple birinci görüş daha sayıttır. O da fiil, fiile, harfle uyumlu bir anlam yüklememizdir. İşte tadmin dedikleri bu, evet. Arap dilinde bunun örnekleri vardır. Mesela allah Teala şöyle buyurmuştur. Aynen yeşrebu biha ibadullah. Meşhur, hep bu ayete örnek veriler. İbn-i da yaptığı gibi, evet. Öyle bir pınar ki kafur Allah'ın kulları ondan içerler. İnsan altı. Pınardan içilir. Pınarla içilmez. Kendisiyle içilen şey pınar değil, kaptır. Kufelilerin görüşüne göre buradaki ba harfi cerri min anlamına gelmiştir. Yani pınarla değil, pınardan içilir. Evet, yoksa yaşla bu bihe, pınara bihe, ne bihe, o zaman bihe'ye min deriz. Den olur, o zaman yani var hasıl. Şimdi bu mütahhirlerin metinleri şerh ederkenki usulü böyle, mutakaddimlerde biraz daha farklı. Yani ne yapıyorlar? Şimdi konu darmadan duman oldu değil mi? Şu anda iraba girdik falan. Aslında bu yani İbn-i e, uyguladığı bu usul evla olanın hilafına uygulanan bir usuldur şerhte. E, ve şu anda muasır dönemde de özellikle genel hattayla hakim olan şerh bu şekilde yapılan şerhtir. Yani şimdi ayet bize neyi anlatıyor normalde? Ayet Allah Celle'nin ilminin kuşatıcılığını anlatıyor ama biz ne yapıyoruz? Ayetteki bir kelimenin irabına giriyoruz ve dolayısıyla zihin darma duman oluyor. Konu ne ne anlatıyoruz nereye zihin dağılıyor. Bu mütahhirlerin çoğunun usulü ki İbnü'l-Seym'in de meşhur usulü budur ama bu evla olanın hilafına uygulanan bir usuldür. Asıl itibariyle meselenin kendisini anlatırsın. Bunlara eğer zorunlu ihtiyaç duyulursa o zaman anlatırsın ama bunun konuyla şu anda bir alakası yok. Evet. Basralıların görüşüne göre ise yaşrabu fiili ba harfine uygun bir mana itibar eder. Bu bu fiilin ba harfi ile birlikte kullanıldığı zaman uygun anlamı ise pınarlı susuzluğun giderildiği Arapça fiilidir. Mesela bu kaydı İbn-i Teymiye Rahimeoğlu şeyde anlatmıştır. Mukaddimesun fi usulü tefsirde değinmiştir ona. usul tefs tefsir usulündeki kitabında. Ama o zaten tefsir usulünün kendisini anlatıyor. Orada tabi değinecek. Ama bu da meselemiz nedir? Akide Allah'ın ilmidir. Yani burada işte bu tür ihtilaflara girdiğin zaman zihin ne yapıyor? Dağılıyor. Dağılıyor evet. Ve özellikle de bu e, daha çok e, yeni ilim talebesi ve daha üstleri için anlatılmış özellikle bu şerh. Ee, yani uygunsuzluğu daha da aşkar oluyor. Bu açıktır tabi. evet. Malumdur ki susuzluk ancak su içildikten sonra giderilir. Böylece fiil gayesinin anlamını yüklenmiş olur ki o da susuzluğun giderilmesidir. Yine biz şu ayet: "Ve ma arucu fiha." Hakkında deriz ki göğe yükselmeden göğe giriş olmaz. Demek ki fiil gaye anlamını ihtiva etmektedir. Bu ayette Allahü Teala ilminin her şeyi kuşattığını bir tür ayrıntıya girerek zikretti. Sonra diğer ayette bu konuya başka bir ayrıntıya girdi ve şöyle buyurdu. İkinci ayet. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Bir yaprak düşse onu da kesin bilir. Yerin derinliklerinde bir tohum ve yaş ne varsa hepsi her şeyi açık seçik bildiren kitaptadır. Evet, ama şunu da parantezde açalım. İbnül i bu kadar böyle geniş malumat vermesi her kelime ilminin ne kadar geniş olduğuna delalet eder, evet. Ve innehu Allah'ın yanındadır. Mukaddem haberdir. Mefâtuhu anahtarlar muhakar müktedadır. Bu ki hasır ve tahsis ifade eder. Yani halbuki ayet şöyle olması lazım demek, demek oluyor. İndehu mefâtihul gayb diyor değil mi ayette? <gülüyor> İndahu mefatihul gayb'dan sonra gelmesi gerekir diyor aslı itibariyle cümlenin terkibi budur. Yani şöyle olması gerekiyor. Hı hı. Ve indahu mefatihul gaybi değil de mefatihul gaybi indahu demektir. Hı hı. Ama indehu'yu mefatihul gayb'dan önce zikretmesi hasır ifade eder. Yani sadecelik ifade eder. Hı hı. Dolayısıyla anlam şöyle olmuş olur gaybın anahtarları sadece onun indindedir olmuş olur. Halbuki sadece kelimesi kelime olarak yok ayette değil mi? Hı -hı. Ama indenin burada başta gelmesi gayb kelimesinden sonra değil de önce gelmesi veya mefatihul gaybi ifadesinden sonra değil de önce gelmiş olması sadecelik anlamını ne yapar? Hı -hı. İfade eder. Kastı bu. İbn-i Hüseyin Rahim'in. Bu ki hasır ve tahsiz ifade eder. Gaybın anahtarları başkasının yanında değil sadece onun yanındadır. Bu hasır Ayetin devamında üç yüz özellik pekiştirilmiştir. Onları ancak o bilir. Bu cümlede gaybı yani onları ancak o bilir diyor ya ancak o bilir olmasaydı da biz anca zaten bu cümle yapısından anlardık. Hiç ancak kelimesi olmasaydı. O yüzden İbn-i Hüseyin diyor ki devamında bunu ifade eden bir kelime var demiyor İbn-i Hüseyin. Dikkat edelim. Bunu pekiştiren bir ifade var. O yüzden bu olmasa da zaten sadecelik var burada. Cümlenin yapısı onu gösteriyor. Kelime olarak yok ama cümle yapısı olarak sadecelik kelimesi var orada. Ama sadece onu o bilir kelimesini ayrıyetten zikretmesi illa ile ayrıyetten zikretmesi tekit babındandır. Yoksa yeni bir anlam ifade etmesi anla, babından değildir evet. Bu cümlede gaybın anahtarlarının sadece Allah'ın yanında olduğu bilgisi iki yolla hasredilmişti. İki yolla evet. Birincisi takdim ve tehir yoluyla. O da o da dediğimiz neyi takdim ve tehir yoluyla. Yani diyor ki burada sadece iki şey delalet ediyor. Bir takdim ve tehir yolu. Kassani İbnü'l-Semini İndahu'nun mefatihul gayptan sonra değil önce gelmesi bu kelimenin bu bir. Buna takdim ve takdir denir. İkincisi, <gülüyor> yani hamirin önce mümteda'nın sonra getirilmesi yoluyla. Evet. İkincisi, İkincisi, nefi ve ispat yoluyla. Nefi deyelim. Yani, yani la yerle ya muha bilmez. Onu bilmez, nefidir. Ancak o hariç ispattır. O yüzden ayette iki tane ifade var. Sadece kaybı Allah'ın bildiğini. Bunu söylemek istiyor. Evet. İkincisi nefi ve ispat yoluyla yani onları başkası bilmez sadece o bilir Mefâtihu, anahtarla kelimesi hakkında denildi ki mimin kesri ta'nın fethiyle mifta veya mifta kelimesinin çoğulu olur evet. fakat ikincisinin çoğulunda ise ya harfi hasvedinmiştir evet mimin kesri yani mi demek mu veya me değil demek oluyor hmm. tamam? mifta başka neyin fethi dedi Miftah, başka neyin fethi dedi? Yağ harfinin hasfedilmesi dedi. Yani mefatih, miftah, mefatih, bir de mefatih var. Oradaki mefatihdeki yağının kastı odur. Evet. Evet. Evet. Bu az konu, az kullanılan bir çoğul kalıbıdır. Evet. Biz miftah kelimesinin kapıyı açan anahtarlar anlamına geldiğini biliyoruz. Bir görüşe göre Mimin fethi ve ta'nın kesri ile hazine anlamına gelen meftih kelimesinin çoğulu olur. Evet. O zaman ayetin ana anlamı, Gaybın hazineleri onun yanında da şeklinde olur. E yani meftih, mimin, fethine demek m Yani mu veya mi değil. Bunu kastırıyor. O zaman ne olur? Hazine. Evet. Bir görüşe göre gaybın ilk hali demektir. Çünkü her şeyin anlattığı ilkindedir. Yani bütün zikredilenler bundan sonra zikredileceklerin temelleridir. Evet. El gayb, gayb mastardır. Gayb ile kast edilen gayb olandır. Gayb nisbi bir şeydir. Fakat mutlak gaybı bilmek sadece Allah'a mahsustur. Nispi mesela bu odanın dışındaki şey bize gayb. Ama o odanın dışında olanlara gayb değil. Tamam? Benim şu anda arkamda olanlar bana gayb, sana gayb, değil. senin arkanda olanlar ne? Bana gayb, değil, sana gayb. Çünkü görmüyoruz, bilmiyoruz. Buna nispi gayb denir ama Allah'ın Kur'an'da bahsetmiş olduğu nedir? Mutlak gayb'dır. Evet. <gülüyor> Onu işte kimse bilemez. Mesela adam ee, çocuğun cinsiyetini söylüyor değil mi? Bu gayb mıdır? Ya değil. Çünkü görüyor. Ama bana gayip. Ben de o cihazı sonra bana cihazı gösteriyor. Bak diyor işte çocuğun diyor. Pipisi burada diyor. Doktor da ne oldu? Bana gayb olmaktan çıktı. Bunun gibi nisbidir yani. Evet. Ayette geçen mefatih kelimesinin ister ilkeler, ister hazineler, ister anahtarlar diye manalandıralım. Bunları ancak Allah bilir. Onları ne melek ne de peygamberler bilebilir. Hatta melek Elçilerin en şereflisi olan, Cebrail bile beşer elçilerin en şereflisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kıyametin ne zaman kopacağını sormuş. Bunun üzerine Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam ona şöyle cevap vermiştir. Bu soru hakkında kendisine sorulan kimse soruyu sorandan daha bilgili değildir. Evet. Şunu demek istiyor. Senin nasıl bu konuda bir bilgin yoksa benim de bilgim yok. Kim? Kıyametin ne zaman kopacağını bildiğini iddia ederse yalancıdır, kafirdir. Onu tasdik eden de kafirdir. Çünkü Kur'an'ı yalanlamıştır. Peki miftah, anahtar nedir? Bunu insanların içinde Allah'ın kelamını en iyi, en iyi bilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet okuduğu zaman tefsir etmiştir. Kıyametin bilgisi hiç şüphesiz ki Allah'ın katındadır. Yağmuru dilediği zaman o yağdırır. Ana karnındakini o bilir. Ana karnındakini o bilir. Hiç kimse yarın eline ne geçeceğini, ne kazanacağını canımı nerede öleceğini bilmez. Ama Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Lokman 34 Gaybın anahtarları yani bilgisi 5 tanedir. 1- Kıyamet saatinin bilgisidir. Kıyamet saatinin bilgisi ahiret hayatının ilk anahtarıdır. Kıyamet saati diye esimlendirilmiştir. Çünkü bu bütün insanların tehdit edildiği önemli bir saattir. Kesin olarak gerçekleşecek bir saattir bu. Bu saatin bilgisi sadece Allah katındadır. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilmez. 2. Yağmurun indirilmesidir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yağmuru dilediği zaman o yağdırır. Gays kelimesi mastardır ve sıkıntının giderilmesi anlamına gelir. Bununla kastedilen yağmurdur. Çünkü normalde ya gayz sıkıntının giderilmesi demek ama Allah Kur'an'da Yağmura gays demiş. Sıkıntıyı giderme anlamını vermiş yağmura. Ne alaka? Çünkü yağmur yağdığı zaman sıkıntı asıl itibariyle giderilir. Özellikle o toplumu düşün. Sıcak orada. Ekinler verir değil mi? Berekettir yağmur. Sıkıntıyı giderir. Yani yağmura gays denmiştir. Gays kelime anlamı itibariyle sıkıntıyı giderme demektir. Peki neden yağmura sıkıntıyı giderme anlamını içeren gays denmiştir? Sebebi şu. Yağmur birçok sıkıntıyı verdiği, beraberinde getirdiği bereketle ne yapar? Kaldırır. Evet. Çünkü yağmurla birlikte kıtlık ve kuraklık sıkıntısı ortadan kalkar. Yağmur yağdıran o olunca ne zaman yağacağını bilen de odur. Evet. Yağmurun inmesi yeryüzünün bitkilerle canlanmasının anahtarıdır. Bitkilerin hayat bulmasıyla meralarda ve kulların faydalanı olacak her şeyde hayır ve bereketler olur. Burada önemli bir nokta var. Allahü Teala ve ve yunezzil matar. Yağmuru indirir. Demeli de ve yünezzilul gaysı indirir dedi. Çünkü bazen yağmur iner fakat bitki olmaz. Buna da gays denmez. Yeryüzü bu yağmurla hayat bulmaz. Bu sebeple Müslüm'ün sayında geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Leyset senetul illa tumtaru Leyset is senetu evet illa tumtaru tumtaru ve innemes senetu en tumtaru ve la tutunbitul ardu şeyen Kuraklık size yağmurun yağmaması değildir. Kuraklık size yağmur yağdığı halde yeryüzünün hiçbir şey bitirmemesidir. 3. Evet, evet. Rahimler, rahimlerdekinin bilgisidir. Çünkü Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Ana karnındakini o bilir. Yani Adem oğullarının ve diğerlerinin, annelerinin karnındakileri o bilir. İlmin tahallük ettiği şey geneldir. Her şey için alır. Rahimlerde olan şeyleri sadece onları yaratan bilir. Günümüzde insanlar rahimdekinin erkek mi dişi mi olduğunu artık biliyorlar. Bu doğru mu dersen şöyle deriz. Bu bir gerçektir. İnkarı mümkün değildir. Fakat onlar bunu ancak ceninin oluşumundan ve erkekliği dişiliği belli olduktan sonra belirler. Ceninin onların bilemeyecekleri başka halleri vardır. Ne zaman doğacağını bilmezler. Doğduğu zaman ne zamana kadar hayatta kalacağını bilmezler. Mutlu mu mutsuz mu olacağını bilmezler. Zengin mi fakir mi olacağını bilmezler. Ceninin bilmeyen başka halleri de vardır. O halde. Ceninlerle ilgili konulardaki bilgi insanların meçhulüdür. Rahimlerdekini o bilir ayetinin genel ifadesi bunu tasdik bunu eder. Bunu çok evet. söylüyorlar, zikrediyorlar. Yani rahimlerde olanı o bilir. Ondan sonra peki doktorlar nasıl biliyor? Yani hani bu sorunun sorulması bile yani hani kısmen ayıp ya. Yani. Evet. Hani bu subhanallah. Ama işte alimler mecbur kalıyor, ihtiyaç duyuyor. İşte insanlarda bu tür vehim oluştuğu zaman. Allah Azze ve Celle ve ya'lemu ma fil erhami dediğinde rahimlerde olanı o bilir. Ma kelimesini kullanıyorum. Ma. Ma umumdur. Sen gidip de zihnin sadece cinsiyete dönerse bu cehalettir. la Ma umumdur. Lahimde olanı. Ma'nın Türkçe karşılığı ne? Nı. Olanı. Olan ne? Yani erkeklikten ve dişilikten mi bahsediyor Allah? Yok. Ne alakası var? Lahimlerde olanı o bilir dediği zaman ne alakası var erkeklik dişilikle? Olanı dediğinde hepsini de karşı kapsar. Erkekliği, dişinliği, kaç yaşına kadar yaşayacağı, ne olduğu iyi mi, kötü mü, hırsız mı olacak, yakışıklı mı olacak, çirkin mi olacak, kaç yaşına kadar yaşayacak, yaşayacak mı, doğacak mı, doğmayacak mı? Hepsinin kelimesinin içine girer. Dolayısıyla bunların kimse bilemez Allah'tan başka. Yani sen zihnin hemen gidiyor cinsiyeti, ondan sonra doktorlar cinsiyeti bilmiyor mu? Ya hiçbir alakası yok. Evet devam ediyor. 4- Yarın, tekrarlıyorum, ve ya'lemu ma fil erhamma, kelimesi umumdur. Arap dilindeki en umum ifade eden kaps kelimelerden bir tanesidir. Tamam, Bu kadar basit. Evet. Dört, yarın yani bugünden sonra ne olacağını bilmektir. Bunun delili Allah'ın şu ayetidir. Hiç kimse yarın eline ne geçeceğini, ne kazanacağını nerede öleceğini bilmez. Bu, gelecekteki kazancının anahtarıdır. İnsan kendisi için yarın ne kazanacağını bilemeyince, başkasının ne kazanacağını bilmemesi daha evladır. Fakat bir kimse, ben yerin ne olacağını bilirim, filan yere gideceğim, okuyacağım veya akrabalarımız yerde edeceğim derse şöyle deriz. Bir şeyi yapacağını kesin olarak karar verebilirsin, fakat seninle yapacağın iş arasına bir engel girebilir. 5. Öleceği yeri bilmektir. Bunun delili ayetteki ve nerede öleceğini bilmez kısmıdır. Hiç kimse kendi memleketinde mi, başka bir memlekette mi öleceğini bilmez. İslam memleketinde mi, halkının tamamı kafirden oluşan bir yerde öleceğini bilmez. Karada mı, denizde mi, havada mı öleceğini bilmez. Bu bilinen bir şeydir. Ne zaman öleceğini de bilmez. Çünkü bir yerde istediği gibi hareket edebildiği halde hangi memleketi öleceğini bilemeyince, hangi saatte ve zamanda öleceğini de bilemez. Bu beş şey gayben anahtarıdır. Bunlar gayben anahtarları diye isimlendirilmiştir. Çünkü rahimlerdekini bilmek dünya hayatının anahtarıdır. Hiç kimsenin yarın eline geçeceği ne geçeceğini, ne kazanacağını, ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilmemesi gelecekteki amelinin anahtarıdır. Hiç kimsenin nerede öleceğini bilmemesi ahiret hayatının anahtarıdır. Çünkü insan öldüğü zaman ahiret alemine girer. Kıyamet saati ve raisın yani bereketli yağmurların inmesiyle ilgili açıklamalar yukarıda geçti. Böylece bu anahtarların hepsinin kendilerinden sonrasının anahtarı olduğu anlaşılmış oldu. Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Sonra allah Teala şöyle buyurdu. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Bir yaprak düşse onu da kesin bilir. Enam 59. <gülüyor> Bu kısa ve özlü bir ifadedir. Karadaki varlıkların cinslerini kim sayabilir? Oradaki hayvanlar aleminden, haşerelerden, dağlardan, ağaçlardan ve nehirlerden öyle şeyler vardır ki Allah'tan başta kimse bilemez. Denizler de böyledir. Orada da Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği alemler vardır. Derler ki denizlerde yaşayan varlıklar, karalarda yaşayan varlıklardan üç kat daha fazladır. Çünkü denizler karalardan daha çoktur. <gülüyor> Ayetin devamında şöyle şöyle buyuruluyor. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَتِ اِلَّا يَعْلَمُهَا Bir yaprak düşse onu da kesin bilir. Enem 59. Bu bir ayrıntının açıklamasıdır. Küçük veya büyük, yakın veya uzak. Hangi ağaçtaki hangi yaprak düşse... Allah-u Teala onu bilir. Bu sebeple kapsayıcı bir ibare olsun diye nef yedici ma ile zaid bin gelmiştir. Yaratılan yaprağı bilmesi daha evladır. Çünkü düşen yaprağı bilen Allah yarattığı şeyi daha iyi bilir. Yani bu terkipte ma ile nefi ve min ile ve ma teskutdaki ma ile min verakatindeki min bu e, bizim söylediğimizi ifade ediyor. Bu umumluğu ifade ediyor demiş oluyor. Evet. Allah'ın ilmine bak. <gülüyor> Olacak her şeyi o bilir. Hatta meydana gelmeyen ve meydana gelecek olan her şeyi bilen Allah-u Teala'dır. Allah daha sonra şöyle dedi. وَلَا habbetin fi ظُلُمَاتِ الْاَرُدِ Yerin karanlıklarındaki derinliklerindeki bir tohumu. Enam 59. Yerin karanlıklarında gözün göremeyeceği küçük bir tohumu ancak Allah bilir. Zulümat karanlık anlamına gelen zulmetin çoğuludur. Yağmurlu, karanlık bir gecede Denizin derinliklerine düşen küçük bir taneyi tasavvur edelim Böyle bir durumda karanlıkların birincisi denizin çamuru İkincisi denizin suyudur Üçüncüsü yağmurdur Dördüncüsü bulutlardı Beşincisi gecedir Bu arzın karanlıklarından beşidir Bunlara rağmen Allah-u Teala bu taneyi bilir ve görür Sonra şöyle dedi Ve yaş ve kuru Bu kapsacı bir ifadedir çünkü yaş ya da kuru olmayan hiçbir şey yoktur. İlla fi kitabin mubin. Zaten nekire'dir. Rat bin yâbisin nekire'dir. Nefisi yakında gelmiştir. Hı. La rat bin, la yâbisin. Bu da zaten umum ifadelerdendir. Nefi veya nefi, e, nekira nefiden, nehiden, şarttan, istifhamdan vesaire. bunlardan sonra gelirse umum ifadedir. Evet. İlla fi kitabin mubin. Ne var, hepsi, ne varsa hepsi, her şeyi açık seçik bilinen kitaptadır. Yine Enam 59. Buradaki kitap yazılı olan şey demektir. Neden? Çünkü kitap fial babından, fial de mektup babından, mektup yazılan demektir. Kastı buyrun senin. Evet. Mubin açık ve açıklayıcı demektir. Çünkü ebene fiili hem lafız hem müteadde olarak kullanılır. Mesela şafak aydın Lafız değil. La lafız dememesi lazım. Yanlış tercüme. Lazım mesela Lafız Lazım ben yanlış okudum. Tabii. Çünkü ebene fiili hem lazım hem de mütedaid olarak kullanılır. Mesela şafak aydınlandığı anlamında ebenel fecre denilir. Gerçek ortaya çıktı anlamında ebenel hak denilir. Burada kitapla kastedilen şey levh-i mahfuzdur. Bu söylenenlerin şey bu söylenen şeylerin hepsi Allah Teala Allahu Teala tarafından bilinmektedir ve onun yanındaki levh-i mahfuz'a yazılıdır. Çünkü Allah Teala <gülüyor> kalemi yarattığı zaman ona yaz dedi. Kalem ne yazayım dedi Allahü Teala Kıyamete kadar olacak şeyleri yaz dedi. Ahmet bin Ambel'in ve Ebu Davud'un müstediğinde geçiyor. Aynı zamanda Tirmizi ve Hakim'de. Ahmet'in müstediği ve Ebu Davud'un müstediği değil, müşnedi, müşnedi. sünedinde olacak. Sünedinde, evet. Sünedinde. Evet. Kalem o anda kıyamete kadar olacak şeyleri yazdı. Sonra Allahü Teala meleklerin eline insanın yapacağı şeylerin yazılı olduğu kitaplar verdi. Çünkü Leyf-i Mahfuz'da yazılı olan şeyler insanın yapmak istediği şeylerdir. Meleklerin yazacağı kitap, amel defteri ise insanın ceza ve mükafat göreceği şeylerdir. Bu sebeple allah Teala buyurdu ki, İçinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye kadar sizi sınayacağız ve iddialarınızı deneyeceğiz. Muhammed 31 Allah filan kişinin sabredeceğini veya sabretmeyeceğini sabretmeyeceğini önceden bilir. Fakat Allah'ın o kişiyi mükafatlandırması veya cezalandırması bu bilgiye dayanmaz. Üçüncü ayet وما تحمل من انثى ولا وَل وَل تدع ولا تدع اِلّا بِعِلْمِهِ onun bilgisi olmadan hiçbir deve hiçbir dişi gebe kalmaz onun bilgisi olmadan hiçbir gebe doğurmaz Fatihr 11 Ma nafiyedir. Unsa dişi demektir. Tahmilu fiilin failidir. Fakat sonu takdir edilmiş bir damme ile muğraptır. İrab alameti olan dammenin görülmesine mani olan sebep damme mahallinin zahid min harfi ile meşgul edilmiş olmasıdır. Kur'an'da zahid hiçbir şey olamayacağına göre bu harfi cerre nasıl zahid diyebiliriz diye sorulursa cevabı şudur. Harf... Yani unsa kelimesinde az önce söylediği ifade ederdi, kastı şu unsa kelimesinde damme zahir olmaz bu maruftur evet. Bu harfi cer irab yönünden zahiddir. Yoksa mana yönünden zahit değildir. Peki biz şimdi dedik ki orada işte şöyle şöyle zahitler var. Peki Kur'an'da zahit nasıl olabilir? Böyle bir işgali ortaya getiriyor. O gündeme atıyor İbn-i Yani e, soru olarak ortaya atıyor. Cevapta diyor ki bu irap yönünden zahittir. Az önce biz başka dersimizde bunu anlattık. Faydalar dersinde anlattık. Zahit demek ben yani dil bilgisi olarak zahittir. Yoksa anlam olarak zahitlik tehdit ifade eder. O yüzden zaten tartışmalıdır. Kur'an'da zait var mıdır yok mudur? Var yoktur diyenler ya biz nasıl Kur'an'da zait kelime vardır? Fazla kelime vardır diyebiliriz. Bu e, Kur'an'a tağındır yani. Hani zait fazla kelime ne demek? Çıkarsan da olur demek değil mi? Bunu diyorlar. O yüzden inkar ediyorlar. Fazla hayır fazla kelime koyabilirsin. Fazla kelime vardır Kur'an'da. Zait kelime vardır diyenler de şu tezi savunuyorlar. Diyorlar ki onun zait olmasından kasıt anlam olarak zait olması değildir. Şey olarak zayittir. İhrab olarak zayittir. Anlam olarak tekit ifadesi verir diyorlar. Aralarındaki fark bu. Tamam Evet. Hangisi raci? Önemli değil. Evet. Bu harficer irab yönünden zayittir. Yoksa bana yönünden zayittir. Ama İbn-i tercihi zayit vardır. Tamam. O yüzden de zaten itiraza kendisi cevap veriyor. Evet. O faydalı bir şeydir. Zaten Kur'an'da zayit ve faydasız bir şey yoktur. Bu yüzden Hasfedildiği zaman ihrabı bozmaz. Anlamında zahittir. Manayı ziyareleştirmesi yönünden de zahittir. Deriz. Evet. Uta ister insan ister diğer canlar cinsen olsun bütün dişileri kapsar. Sığır, deve ve davar gibi karnına bir hayvan taşıyan şeyin de bu ayetin kapsamına girdiği açıktır. Kuşlar gibi karnına yumurta taşıyan dişiler de bunun içine girer. Çünkü yumurta kuşun karnındaki cenin mesabesindedir. Onun bilgisi olmadan hiçbir gebe doğurmaz. Ayet Allah'ın ilmiyle hamilelikten başladı ve yine Allah'ın ilmiyle hamileliğin sona ermesi ve ceninin çıkmasıyla sona erdi. Dördüncü ayet böylelikle bilesiniz ki Allah her şey gücü yetendir ve Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Talak 12. Lite'alemunun başındaki lam harfi falin içindir. Sebep ve gerekçe bildirir. Çünkü allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah odur ki yedi göğü ve yerden, yer, yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki Allah'ın allah her şey kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin her şeyi kuşattığını bilirsiniz. Talak 12. Demek ki Teala yedi göğü ve yedi arzı yarattı ve Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Bilmemiz için bunları bize öğretti. Kudret failin herhangi bir düşmek düşmeksizin bir fiil işlemeye imkan bulduğu vasıftır. O her şey kadirdir. Olmayanı var etmeye ve var olanı da yok etmeye onun gücü yeter. Gökler ve yer yoktu. Allahü Teala onları yarattı ve bu eşsiz nizam üzere var etti. Ve Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Büyük güçün kendi fiiliyle veya kullarının fiiliyle, geçmişle gelecekle ve şimdiyle ilgili her şeyi Allah'ın ilmi kuşatmıştır. Allahü Teala yaratma sıfatından sonra İlim ve kudret, kudret sıfatlarını zikretti. Çünkü yaratmak ancak ilim ve kudretle tamam olur. Yaratma sıfatının ilim ve kudret sıfatlarına delalet etmesi iltizam delaletin cinsinden bir delalettir. İsimlerin sıfatlara üçlü delaletin olduğu yukarıdaki bölümlerde anlatılmıştır. Bir uyarı. Tefsirül i Allah kitabı ve el-Efe'ni ve affetsin, Maide suresinin son ayetinin tefsirinde şöyle denilmektedir. Söz konusu ayet şu ayet. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü yani egemenliği ancak Allah'ındır. Ve o her şey gücü yetendir. Maide 120. Tefsiri de şöyle denilmektedir. Akıl Allah'ın zatını ayrı tutmuştur. Çünkü Allah'ın kendi zatına gücü yetmez. Biz bu sözü iki yönden tartışacağız. Birincisi Allah'ın zatı ve sıfatları ilgili konularda akıl bir hüküm veremez. Hatta gaybi konuların hiçbirinde aklın verebileceği bir hüküm yoktur. Bu konularda aklın görevi tam teslimiyettir. Ve Allah'ın zikrettiği bu tür şeylerin muhal olmadığını bilmemizdir. Bu sebeple denilmiştir ki naslar muhal olan şeyleri getirmezler. ancak. Yani muhal imkansız gibi bir şey evet. Bu sebeple denilmiştir ki naslar muhal olan şeyleri getirmezler. Ancak akılları hayrete düşürecek şeyleri getirirler. Çünkü akıllar kavrayamay kavrayam kavrayamayacakları ve tasavvur edemeyecekleri şeyleri duyarlar. Kur'an bize asla imkansızlıktan bahsetmez. Hayrete düşülecek şeylerden bahsedebilir. Kastı o. Evet. İkincisi Allah'ın kendi zatına gücü yetmez. Sözü büyük bir hatadır. Başkasına gücü yetenin kendisi nasıl gücü yetmez? Onun bu sözü Allah'ın arşa istiva etmeye de, konuşmaya da, dünya semasına inmeye de hiçbir şeyi yapmaya da gücü yetmemesini gerektirir. Bu gerçekten çok tehlikeli bir sözdür. Fakat bir kimse Celale'in müellifi Akıl Allah'ın zatını ayrı tutmuştur. Çünkü Allah'ın kendi zatını gücü yetmez sözüyle şunu kastetmiş olabilir. Allah'ın kendi zatına noksanlık eklemeye gücü yetmez. Derse şöyle deriz. Bu mana ayetin genel hükmünün içine girmez ki oradan çıkarılmaya veya tahsil edilmeye ihtiyaç duyuyorsun. Çünkü kudret sıfatı sadece mümkün olan şeyler ile ilgilidir. Çünkü mümkün olmayan şey ne işte ne de zihinde zaten bir şey değildir. Kudret sıfatı imkansız şeye tahallük etmez. Halbuki ilim sıfatı böyle değildir. Mümküne de, bu hale de eder. Yani Allah mümkün olanı da, mümkün olmayanı da bilir. Şimdi kısaca baştan beri ne söyledi? değinelim ki anlaşılsın iyice. Şimdi İbn-i burada bir konu koyuyor ortaya, bir tembih veriyor. Şimdi Allah her şeye kadirdir diyor ya. <gülüyor> her şey derken Allah'a da kapsıyor içerisine. Dolayısıyla diyor Celaleynin sahibi. O da suyu atıyor oluyor zaten. Bir de hocası. Hı <gülüyor> hı. Şimdi Allah her şeye kadirdir derken şey kelimesine Allah da girdiğine göre Suyuti diyor ki biz o zaman burada Allah'ı bu ayetten istisna kılmamız lazım. Çünkü aksi takdirde bu problem olur. Yani Allah nasıl kendisine güç kendisine güç getirsin Böyle bu bir anlam bozukluğu oluyor sanki onun yanında. İbnü'l-Seym'in de buna itiraz ediyor. Diyor ki yani Allah Azze ve Celle zaten fiilleri yapan kendisi. İnen, istiva eden, değil mi? öldüren, dirilirten. Yani Allah Azze ve Celle bunları kendi fiili zaten. Dolayısıyla bunlara gücü yetiyor. O yüzden bu yönüyle senin söylediğin yanlıştır diyor. Celale'nin sahibine. Eğer diyor sen şunu da kastedebilirsin diyor. Allah Azze ve Celle kendisine gücü yetmez. Yani kendisine eksik sıfat izafe etmeye gücü yetmez. Belki de onu kastediyorsundur diyor. Bu da yanlış. Çünkü diyor bu yokluktur. Yani mesela düşün şimdi Allah Azze ve Celle bir Allah daha yaratır mı? Cümle bozuk yani. Cümle o baştan bozuk. Allah Azze ve Celle kıramayacağı bir sopa yaratabilir mi? Bu cahil, cahilce bir cümledir. Yani sen şöyle demiş oluyorsun. Şimdi Allah'ın isimlerinden birisine her şeye gücü yeten değil mi? Sen Allah bir şey, Allah kıramayacağı bir sopa yaratır mı? Kırmaya gücü yetmeyeceği bir sopa yaratır mı dediğinde aslında nasıl bir soru sormuş oldun sen? Sopa kırmaya gücü yeten birisi, sopa kırmamaya gücü yetmeyebilir mi? Sopa kırmam ya bunun gibi bir şey. Sopa kırmaya gücü yetmeyebilir mi? Sopa kırmaya gücü yeten, sopa kırmaya güç yetmeyecek bir sopa yaratabilir mi? Bu cümlede olur mu? Ben kuru fasulye yiyorum ama yemiyorum gibi bir şeydir bu. Hiçbir fark yok. O yüzden cümlenin hakikati yok diyor zaten. Yani Allah Azze ve Celle kendisinden noksan bir şeyi nefyetmeye gücü yeter mi zaten ne, noksan bir şey olamaz mümkün değil ki çünkü sen Allah kendisine noksan bir şey isabet etmesini ne feder ifadesini kullandığında ne feder mi etmez mi ifadesini kullandığında aslında sen şöyle diyorsun. Kendisine asla noksan sıfat isabet etmeyecek olan kendisine noksan sıfat isabet ettirebilir mi? İki ba cümlenin başı ile sonu ters. Bu bir soru değildir ha. Mı, mi diye cümlenin sonuna koyduğun için yapı olarak soru gelebilir ama bu bir soru değildir. Çünkü hakikati olmayan bir şeydir bu. Bunu ancak zihin farazı olarak kabul edebilir. Zihnin dışına asla bu çıkıp da herhangi bir var, varlığa isabet edemez. Dolayısıyla sorunun hakikati yoktur. Hakikati yoktur'dan öte soru soru değildir yani. yani Türkçe'de şöyle bir soru yanlıştır. Bu, bu adam yürüdüğü halde yürümüyor. Yanlıştır. Aynı bunun gibi. Böyle bir şey ancak asıl asıl farazı olarak akıl farazı olarak kabul edebilir. Bu adam yürüyorken yürümüyor. Böyle bir şey olamaz. Evet. Demek ki insanın rububiyet konularında edepli olması gerekir. Çünkü bu makam büyük bir makamdır. Kişinin bu gibi konularda teslim olup kurtulması gerekir. Demek ki Allah Teala kendisi için hangi tabiri kullanmışsa biz de onu kullanırız ve hiçbir istisna yapmadan Allah'ın her şey gücünün yettiğini söyleriz. Bu ayetlerde. Allah'ın sıfatlarından Allah'ın ilminin kapsamlı oluşu ayrıntılı bir şekilde ispat edilmiştir. Ayrıca Allah'ın kudretinin her şeyi kapsadığı da ispat edilmiştir. İlim ve kudret sıfatına iman etmenin insan davranışına ve gidişatına yönelik faydası şudur. Allah'ın kendisini daima görüp özettiğinin ve murakebe ettiğinin bilincinde olmak ve ondan korkmak. Yani şunu şey Allah Azze ve Celle Allah yaratır mı? Sen aslında nasıl bir soru sordun? Yar, yaratılmamış olan yaratılmış olabilir mi? Bu bir soru mu? Soru değil mi? Hakikati yok. Saçma sapan bir şey yani. Tamam. Ne Türk diline, Arap diline ne dünyanın hiçbir dili böyle bir cümle yapısını kabul etmez. Çünkü böyle bir cümle yapısını bir kere soru değildir. Hakikati de yoktur. Dolayısıyla hakikati olmayan bir şey ispat veya nefi olmaz. Hakikati yok. Evet. Şeyhülislam İbn-i ve Rahimeoğlu'na Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti kelimesini zikrediyor. İnnallâye huve razzâku kuvvetil metin. Şüphesiz rızık veren, çetin kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Zariyat 58 Bu ayet allah Teala'nın kuvvet sıfatı ispat edilmektedir. Bu ayeti kerime şu ayetten sonra gelmiştir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Zariyat 56-57 İnsanlar Allah'ın rızkına muhtaçtır. Fakat allah Teala onlardan ne rızık ister ne de kendisini doyurmalarını. Er-Razzak Rızık kökünden mübalağa kalıbıdır. Rızık hediye ve hediye verilen şey demektir. allah Teala Rezzak rızık vermek demek. Razık da rızık vermek demek evet. normalde. Ama Allah re, razık değil de rezzak demişti Çünkü rezzak faal kalıbındandır. Faal de mübalağa ifade eder. Dolayısıyla Allah'ın rezzak ismi rızık verenden ziyade bol bol rızık veren demektir. İbn-i kastı bu. Evet. allah Teala şöyle buyurmuştur. Yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde bulunurlarsa bundan Onların da rızıklandırın. Nisa 8. Yani onlara da verin. İnsan namazında, duasında Allah'tan ister ve şöyle der. Allah'ım beni rızıklandır. Rızık iki kısma ayrılır. Genel ve özel. Genel rızık, rızık bede, bedenin yararlandığı her şeydir. Helal veya haram olması rızıklandırılanın Müslüman veya kafir olması fark etmez. Hepsine bunların rızık denir. Kafirin bir hırsız hırsızlık yapıyor, o yapıyor bir çikolata çalıyor, yiyor onu, o da, onun, o da ona da rızık denir. Evet Allah ona rızık vermiştir. Evet. Ama ne yapmıştır o? Kendi dahili de vardır fiilin, fiilde. Dolayısıyla ondan sorumludur. Gelen rızık bedenin yararlandığı her şeydir. Helal veya haram olması, rızıklandırılan Müslüman veya kafir olması fark etmez. Bu sebeple es-seferani şöyle dedi. Es-seferani mi es-seferini mi? es-safarini <Sessizlik> <Sessizlik> evet. evet yanlış okudum. Eee şöyle dedi. Var e, var risku ma yanfa'u min halali au dittuhu fehul anil muhali liannahu raziku kulli halqi wa laysa makhluqu bi ghayri rizqi. Rızık helalden faydalı olandır veya zıttıdır. Vazgeç muhalden. Çünkü o Ve yani aram evet. Çünkü o her şeyin rızkını verendir. Hiçbir mahluk yoktur rızkı verilmeyen. Evet. Dolayısıyla herkesin yediği helal olsun, haram olsun, kafir olsun, Müslüman olsun hepsinin yediği, içtiği şeyler rızık diye. Çünkü rızık ata demek, vermek demek. Dolayısıyla bunlar verilmiştir. Evet. Eğer helal olan şeyler rızıktır derse. Şunu söyleyelim. Bu nedir? Seferini... Akide hakkında beyt yazmıştır. Yani bir akide kitabı yazmıştır. Bu akideyi bey şeklinde yazmıştır. Bu dörtlük de onun beytlerinden bir dörtlüktür. Evet böyle anlatmıştır. E, haramı da helali de rızık diye isimlendirmiştir. Bu beyitlerde. seferini evet. Eğer helal olan şeyler rızıktır dersen haram yerlerin hiçbirine rızık verilmemiş olurdu. Biz birer seferini şehrine başlamıştık 2-3 ders. Muvaffak olmadık tanınımı evet. Eğer helal olan şeyler rızıktır dersen, haram yeğenlerin hiçbirine rızık verilmemiş olurdu. Halbuki bedenlerine yararlı şeyleri Allah onlara da vermiştir. Aslında rızık iki türlüdür. Temiz rızık ve pis rızık. Bu sebeple Allah'a şöyle buyurmuştur. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı sözü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? Araf 32. allah da Teala sadece rızık demedi. Temiz rızık dedi. Evet. Pis rızıklar ise haramdır. Demek ki pis rızık da var. O zaman pis rızığa da rızık deniyormuş. Harama rızık deniyormuş. Özel rızık. Dini ayakta tutan ilim, salih amel ve Allah'a itaat etmeye yardım eden belirli helal rızıktır. Bunun içindir ki Allah'ın rızkının çok olması, ve rızıklandırdığı varlıkların çok olması sebebiyle ayette Ar-Razzak denildi. ar denilmedi. Allah'ın verdiği rızıklar türleriyle ve tek tek sayılmaları bir yana cinsleri itibariyle itibariyle bile sayılamazlar. Çünkü allah Teala şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O onların karar kıldıkları yerleri de emaneten durdukları yerleri de bilir. Hud hmm. 6 allah Teala duruma göre rızık verir. Fakat bir kimse Mademki rızkı verecek olan Allah'tır o halde rızık temin etmek için çalışayım mı yoksa evde otursam bana rızık gelir mi derse cevap olarak şöyle diriz. Rızık temin etmek için çalış. Nitekim Allah affedicidir fakat bu senin bu senin çalışmaman ve affedilmenin sebeplerinden sarılmaman anlamına gelmez. Şairin şu sözü batıldır. Rızık için çalışman senin bir ahmaklığındır. Cenine bile verilir rızkı anasının karnında. Şairin anne karnındaki cenine delil getirmesine karşılık olarak şöyle denir. Ceninin ona rızkını, rızkını temin etmesi için çalışması emredilmez Çünkü onun buna gücü yetmez. Halbuki yüce yetenin durumu böyle değildir. Bu sebeple allah Teala şöyle buyurdu. O yeryüzünü sin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Mülk 15 Dolayısıyla çalışıp dine uygun bir şekilde gayret göstermek gerekir. Kuvvet sahibi kuvvet failin düşmek sizin bir şey yapabilmesine imkan veren sıfattır. Delili, delili Allah'ın şu Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. Rum 54. Kuvvetle kudret aynı şey değildir. Bunun delili Allah'ın şu Göklerdeki ve yerdeki hiçbir şey Allah'a aciz bırakacak değildir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Fatır 44. Demek ki kudret... Yani kudretle kuvvet arasında fark var diyor. Evet. Kudret neymiş? Yukabiluha el acr. Evet. Demek ki kudretin karşıtı acizliktir, kuvvetin karşıtı ise zayıflıktır. Hmm. Aralarındaki fark şudur: birincisi bilinçli olan kudretle vasıflandırılır, kuvvete gelince bilinç sahibi olan da, bilinç sahibi olmayan da kuvvetle vasıflandırılır. Yani sen demire kudretli diyemezsin. Demir bilinç sahibi değil diyor şimdi. Yani İbnü Semente'nin kastı şu: Kudrete baktığımızda kudret şuur sahipleri varlıklar için kullanılır. Yani mesela şu insan kudretlidir dersin. Hı hı. Tamam. E, ama demir veya şu tahta, işte şu domates bunlar kudretlidir denmez. Ama kuvvet böyle değildir. Kuvvet şuurlu olsun, şuursuz olsun kullanılabilir. Yani Ahmet kudretli, kuvvetlidir dediğin gibi, bu demir de kuvvetlidir. Bu tahta da kuvvetlidir diye bilirsin. Bu aralarındaki farklardan bir tanesidir. Kastı İk bu. İl hı hı. Evet. İkincisi, kuvvet daha hususidir. Evet. Bilin sahibi her kuvvetli Aynı zamanda kudretlidir Fakat her kudretli kuvvet, Kuvvetli değildir evet. Mesela, Mesela rüzgar kuvvetlidir dersin Fakat rüzgar kudretlidir demezsin Demir kuvvetlidir dersin Kudretlidir demezsin Fakat bilin sahibi olan için Kuvvetlidir de diyebilirsin kudretlidir de At kavmi bizden Daha kuvvetli kim var dediği zaman allah Teala şöyle buyurmuştur Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlara daha güçlü olduğunu görmediler mi Fusilat el 15. El Metin İbn Abbas radiyallahu dedi ki Beyhakide geçiyor. Evet. Metin şiddetli demektir. Yani kuvvetinde şiddetli, izzetinde şiddetli ve ceberrut sıfatlarının hepsinde şiddetlidir. Bu kelime mana yönünden kuvvetliliği pekiştirir. allah Teala'dan o şiddetlidir diye haber vermemiz caizdir. Fakat Allah-u Teala'yı eşşedid diye isimlendiremeyiz. Bununla beraber elmetin isimlendirebiliriz çünkü o kendi zatını bu şekilde isimlendirmiştir. Bir daha okuyalım, geri alalım Allah Teala'yı. Allah Teala'yı, Allah Teala'dan o evet. şiddetidir diye haber vermemiz caizdir. Şiddettir diye evet haber vermemiz caizdir evet. Fakat Allah... dikkat edelim, haber. Sıfat olarak değil haberle sıfat arasında fark var. Evet. Al... anlatmıştık bunları. Aha, anlattık evet. Fakat Allah Teala'yı şiddet diye isimlendiremeyiz şedet ismi yok evet. Bununla beraber Elmetin diye isimlendire isimlendirebiliriz. Çünkü o kendi zatını bu şekilde isimlendirmiştir. Bu ayette Allah'ın iki ismin ispatı vardır. Bunlar Errazzak ve Elmetin isimleridir. Ayrıca 3 tane de sıfatın ispatı vardır. Rızıklandırmak, kuvvet sıfatları ve Elmetin is isminin ihtiva ettiği sıfat. Kuvvet ve rızık sıfatları iman etmenin bizim davranışlarımıza ve gidişatımıza yönelik faydası ise bizim kuvvet ve rızkı sadece Allah'tan istememiz ve ne kadar büyük olursa olsun hiçbir kuvvetin Allah'ın kuvvetine karşı koyamayacağına inanmamızdır. Evet. Yeni bir ayet mi geliyor? Aha. Tamam burada bırakalım. Allahu alema, Allahu aslamu aleykum abihi ve Muhammed.